Roj dilanın şeytani rüjüm bismillahir rahmanir rahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve salallahu taala ala sayyidina ve mevlana Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn El-Usnât itikadı ile ilgili dersimiz Allahu Taala'nın cihetten ve mekândan münezzeh olduğu bahsiyle devam etmektedir.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 En çok Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kitaba tazim etmiş, değer vermiş, Mamlakat el Hazretlerine tebessüm buyurmuş. İmam Zebidi ve ulema bunu naklediyor. Kitabın dersin başına nakletmiş idim. Böyle olunca biz de bu kitabı tercih ettik ders olarak. Manevi şeyi var diye bereketi var diye Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından e, tasdiki var diye. E, böylece derslerimize devam ediyoruz Rabbimizi. bize tanıtıyor. İmam Gazali Hazretleri. Buyuruyor ki: "Vennehu Taala la yahdul miqdaru ve la tahwil iqtar. Ve la tuhitu bil jihad ve la taktanifu al-ardun ve la İbareleri de Buhari'nin böyle şiir gibi çok fasih bir şekilde yazmış. وَاَنَّهُ تَعَلٰى اللّٰهُ تَعَلٰى وَتَكَدَّسُ Hazretleri لَا يَحُدُّ Hudutlayamaz, sınırlayamaz, O'nu el-miktar. Bir ölçü. Mahlukattan her birinin bir miktarı vardır. Zaten dedik ki, وَكُلِّ شَيْنَ عِدَّهُ bir miktar. Allah'ın dininde her şeyin miktarı vardır. Ama allah Teala'nın miktarı yoktur. Çünkü miktar demek, ölçmek, biçmeye tabi demektir. Efendim,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 Ee, devamlı değişmeye müsait olan bizim gibi yaratıklar, bütün yaratıklarda böyledir yani. E bunlar e, miktarlıdır. E Allah Teala'dan gayri her şey miktarlıdır. Çünkü ayet tikermed öyle söylediğine göre, yani Allah Teala'dan gayri arşın miktarı yoktur bile desen, bu da insanın bile kafir eder. Çünkü ve küllü şeyin içinde o bir miktar, her şeydir, arş da şeydir, fes de şeydir.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 Kuşatamaz. Allah-u Teala'yı el-aktar. Aktar, kuturun cebidir, etraf yani, kenarlar, köşeler onu ne yapamaz? İhtiva demez yani. İhtiva Türkçeleşmiş muhtevası diyorsun, ihtiva diyorsun, ihtiva. Şimdi şurada sağda duvar var, solda duvar var, arkamda duvar var, önümde duvar var. Dolayısıyla burada işte ben olayım işte, burada duranlar olsun işte, kürsü olsun falan, bizi ne yapmışlar? etrafımız yani taraflarımız, kenarlarımız bizi e, kuşatmış. E şimdi buradan çıkarsan e, giden Beykoz'u, Beykoz'un da sınırları var. Beykoz'dan çıkarmış İstanbul'u sen Avrupa kıtası, ya, Anadolu yapar. Hepsinin sınırları var. Ondan sonra İstanbul'un sınırı var, Türkiye'nin sınırı var. Öyle mi? Kıta'ya gidersin. Ancak Türkiye'de bulunduğu kıtaya kadar gidersin. Denize dayansın, Denize dayandığın zaman yine onun nesi var? Kuzeyi, güneyi, işte doğusu, batısı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 E, ay'a diyorsun işte güneşin şurasında burasında. Şimdi benim Merih'e diyorsun. Jüpiter'e diyorsun. O onun şurasında sağında sonunda. Bak hep cihetler Yani her şeyi mutlaka etrafındaki şeyler ne yapmıştır? Çevrelemiştir yani. Ama allah Teala haşa ve kella çevrelenmez. Ve la Allahu Teala yani, El-cihatu cihetler yani yönler. Şimdi işte allah Teala göktedir diyenlerin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 نؤمنوا بالله وبما جاءه من من من عند الله على مراد الله نؤمن برسول الله وبما جاء من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس الله ينانيوورس. الله تان جلّان. بس الله تان جلّان. بس الله تان جلّان. بس الله تان جلّان. بس الله تان جلّان. بس الله تان جلّان. بس الله تان جلّان. بس الله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 Ya diyecek alel arş diyecek fevkal arş diyecek Mana vermeyecek Ya da diyecek arşı istila etmiş Arşı yöneten odur Manası verecek Kalef mezhebine tevil edecek ikisi de el sünnettir Ama sen göktedir dediğin anda Hem Türkçe konuşmuş oluyorsun Hem Allah'a mekan isnaat etmiş oluyorsun Hem Allah'a cihet isnaat etmiş oluyorsun Hem Allah'a sınır isnaat etmiş oluyorsun Hem Allah'a miktar isnaat etmiş oluyorsun Oluyorsun da oluyorsun Ne kadar yaratılmışlara ait noksan sıfatlar varsa Allah-u Teala'ya esnaat etmiş oluyor. Bu ne selefte var ne halefte var. Benim anlatmak istediğim özet de budur. Şimdi burada işte kesinlikle söylüyor. Bak ne diyor? Cihetler onu kuşatamaz. Gökte dediği zaman ne oldu? Gök nerede abi? Yukarıda. Peki göğün üstünde bir şey var mı? Var. Ne var? E kürsü var. Kürsüsü gökleri yerleri kapladı diyor. Ayetel kürsü okumuyor musun? Bu ayet müteşabih ki.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 Nasıl olacak allah Teala hangi gökte haşa ve kella? Yani zerre kadar mantığı olan bu lafları konuşur mu ya? Sana hangi ayet hadis böyle bir şey söyledi gökte dedi ya? Öyle bir şey yok. Cihetler onu kuşatamaz. Ve la tettenifu Onu kaplayamaz, saramaz. Kucaklayamaz. Ne el-eradûn yerler ve lesse ne de gökler. Al sana i̇mam Gazel. Ar sana hüccetün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 ...bu Vahabiler nasıl zehirlemiş bunları ya? İşte her Mekke'de okuyan da zehirlenmiyor tabii ki. Bazısı zehirleniyor. Mekke Medine'de ne çok genel sünnetler var. Ama işte kendilerini zor korudular. Ee, bir Mekke'de tabii bir... E, ...Hattat Mustafa Necati Erzurumi gibi... ...Hattat Efendi gibi bir adam yoktu ki. Türkiye'den giden bütün talebeler... ...Hattat Mustafa Necati Arzurumi Hazretleri... ...Osman'ın son deneme ulemasından... ...biz onu tanırdık, çok severdi bizi...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 Bak hepsi zehirlen demiyorum. Çünkü Mekke'de okuyanlardan da hiç zehirlenmemiş tam ehli sünnet insanlar var. Yani onlarda yine Emin Saraçoğlu Efendi'nin Allah selamet versin Emin Saraçoğlu Efendi'nin bereketi diyebiliriz. Çünkü Mekke'de okuyanlardan da onun çevresinde, onun himayesinde olanlar vardı. O da tam ehli sünnet olduğu için Zaidül Kefseli Hazret'in talebesi işte onlar muhafaza ettiler. Mutlaka bir alim olacak. Yani eli sünnet bir alimin kontrolünde olmasa adam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 E şimdi bütün azaplar nereden yağıyor? Gökten yağıyor. Ateşler, yıldırımlar, efendim, e, e, kara bulutlar sarıyor, işte efendim, nice ümmetlere helaklar, Kur'an'da hepsi de dönüyor. Gökten diyor, yağdırdım diyor. E onun için. Zaten ilerisinde söylüyor. E, sizi yere batırmayacağına nasıl güveniyorsunuz? İşte, Eyyursilâ Aleyküm size, e, efendim,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 Efendim, eli sünnet olup da e, zatı göktedir demiş midir Haşhafe? Kudretinin eserleri göktedir. Kudret sıfatıdır. Kudreti de gökte olmaz. Kudreti gökte olur mu canım? Burda maksat nedir? Kudretinin eserleri. Yani Allah Teala'nın yani Allah da Teala gücünü neyle gösteriyor şimdi bize? Zatını göstermiyor bize. Gücünü gösteriyor. Neyle gösteriyor bize gücünü? Şimdi bir taş yağdırsa, bir dolu yağdırsa, e, bir fırtına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 E gökler yerler Allah'a iktinaf edemez. Ne demek iktinaf? <gülüyor> Örtemez yani. Nasıl örtecek? Şimdi göktedir dedin mi? Gökler Allah'a örtmüş oluyor demiş oluyorsun. Gökte de içinde daha içine giren örtüldü. Etrafı kapalı. E kürsü de onu örtmüş. Arş da onu örtmüş. E nerede Allah Teala? Haşa ve gelen nerede denir mi ya? Nerede denir mi? Böyle bir soru olabilir mi? Bir Müslüman Allah Teala için benim e, eyne tabirini nerede tabirini kullanabilirim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o cariyeye sordu. Cariyeye sorduğunda o sorudan maksatı ne? Cariye dilsiz idi. Dilsiz olduğu için Müslüman köle azadı icap etti bir sahabeden birine. Bir ceza icabı Müslüman köle azat etmesi gerekti. Köle azat etmesi gerekince Ya Resulallah dedi. Bu senin Müslüman mı acaba dedi. Müslümansa ben bunu azat edeceğim. Hani bir artık ve tarih rakabeti mümin Kur'an. Müslüman köle azat edersen işte mesela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 Fis sema der göktedir der. Zaten dilsiz olduğu için gök diyemiyor parmağı şey ediyor. Onun için Efendim sonra sen de aleyhi ve sellem de Tamam bu yerdeki putlara tapmıyor yani. Sen bunu azat edebilirse Bu Müslümandır. Bunu azat et dedi. Mesele bu. Bu da itikatta hüccet olmayacak e, bir hadistir. Çünkü itikatta hüccet olması için aşırı bir sıhhat aranır. Tevatür aranır falan filan. Bu zaten haber-i ahattır. E haber ahat e, haber-i ahat yani bir sahabiden falan gelen rivayetlerdir. Bak hadise geldi mi nasıl hadiste sağlamcı duruyorum. Çünkü neden? Konu itikatla ilgili olunca bak burada sahihi de bıraktım mütevatirlik de ararım yani. Mütevâtirdir sahih olması lazım. Çünkü haber ahat e, yani bir sahabiden gelen, bir tarik'ten gelen e, bu gibi hadis-i şeriflerle Kefen-i anne babası hakkındaki sahih Müslüm'deki de aynıdır. Haberi ahattır. Haberi ahatla gelen bir noktada itikatla alakalıysa ne yapamayız? Ayetle çelişenle beraber, ayetle tenakuza düşerse, E sen şimdi orada, Efendimiz Aleyhisselam dedi, Adamı çağırdı da, Benim babam şirk üzere öldü, nerededir? Dedi, cehennem dedi. Adam da üzüldü. Çağırdı adam, baktı adam çok üzüldü. Geldi, inne bir vebake benim babam da, senin baban da cehennem. E benim babam demek istemedi orada. Amcası Ebu Talib'i kastetti. Amcası çünkü Araplar, amcaya baba derler. Ondan sonra, benim babam derken amcasın çünkü kendi babası İslam'a bulaşmadı. E bu talip ulaştı da imansız öldü. Orada o hep zaten yani sahih Müslim'deki hadise ben sahih değil demiyorum bak. Hadis sahihtir ama manası amca demek. Bir. İkincisi sen illa da yok efendim burada lügat manasına göre hep baba demek diye. Lügata gidiyorsan o zaman da ben de sana ne diyorum? Burada hadis sahihse de haberi ahad'dır. Yani bir sahabeden gelmiş. Bir sahabeden gelen hadisle sahih de olsa ayetle çelişiyorsa itikatta ucu olmaz. Bak itikat diyorum. Benim laflarımı anlamayanlar beni hadisten anlamaz zannediyor. Halbuki ayette ne diyor? "Ma'kulle muazibine hatta anebaser resul." Peygamber göndermediklerimizi azap etmeyiz. E şimdi efendimizin annesi babası daha çocukken öldü. Efendimiz peygamber 40 yaşta oldu. Fetret devrinde ölenlere azap etmeyeceğini bu ayet söylüyor. E şimdi sahih Müslim'deki bu hadis bir sahabeden de geldiği için kadar rahat olduğu için biz bununla beraber ne yapamayız? Azap etmeyeceğiz ayetinden bunu tokuşturamayız çeliştiremeyiz. O zaman zaten mana amcası bu talipten bahsediyor dendiği zaman müşkilat ortadan kalkıyor. Konumuza gelirse konumuzda ne var? Konumuzda şu var. Sen diyorsun ki efendim işte Müslim'de veyahut da neredeyse e, kaynağın tam anne babası hakkındaki müs, Müslim'de babası da öbür cari adisi yani bilmiyorum nerededir en sahih kaynağı.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 E gezegen değişir, o değişir, bu değişir. E gökler yok olacak. E gökler yok olunca allah Teala nereye gidecek? Haşa. Ya bak ya, bak rezilliğe bak ya. Peki gökler evvelden beri var mıydı? Yok. Hadistir, muhtestir, sonradan yaratılmış. Kadim olan, evveli olmayan, ezeli olan ancak allah Teala'dır. Peki evvelce gökler yok. Halakasemâvat diyor. Bütün ayetlerde gökleri ben yarattım diyor. Yaratılan sonradandır. Yaratılan sonradandır. Yaratılan sonradandır. Bir başlangıcı var. Allah yarattım diyorum zaten bütün Kur'an'da. Peki allah Teala kendi yarattığına nasıl muhtaç olur? Kendi yarattığında nasıl mekan tutar? allah Teala'nın Teala sıfatı muhalefetül havadis sonradan yaratılanlara hiçbir bakımdan benzememek. allah Teala'nın sıfatı kıyan bir nefsi zatıyla durmak. Zatıyla durmak ne demek biliyor musun? Zatıyla durmak demek Allah'tan gayri hiçbir şey kendi zatıyla duramaz. Neden? Mahalle muhtaçtır. Yere ihtiyacı var. Allah-u Teala hiçbir mahalle hiçbir yere ihtiyacı yok.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 Melekler diyor göğün kenarlarına tutunmuşlar. Niye göğü patlatacağım diyor. Veme teşakka kussema beyaz bir bulutluk patlatacağım. 7. katın üstüne düşüreceğim diyor. Onunla patlayacak 7 altın üstüne diyor. Altı beşin üstüne böyle böyle pat pat pat pat. Venuz zilel meleketu tenzila. Furkan suresi. Bütün melekler aşağı inecek diyor. Vel melegu ala arca ya meleklerin yeri kapandığı için melekler de boşluğa kalacaklar diyor. Boşluğa kalacak gök patlayınca. Boşluğa kalınca diyor, melekler diyor göğün kenarlarında tutunacaklar diyor. Bak göğün kenarlarına tutunacaklar diyor. E nasıl oluyor arkadaş? Allah Teala'nın gökler mekanıysa ise haşa gö gökler patladı mı? Ne olur Allah Teala nereye gidecek? Haşa geldi. Sonradan yaratılan bir şey, evveli olmayan bir zaten mahal olabilir. Bu demektir iftikar ve ihtiyaç arzıdır. Ya iyi sen tuhaf Hepiniz Allah'a muttasınız. Vallahi hani. Allah zengindir. Burada zengin manası o, o bizim anladığımız para zenginliği değil ki ya. Allah'ın Allah ihtiyaçsızdır. Gani'nin manası müstahinidir. Müstahinî demek Allah ihtiyaçsızdır. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyaceti ve ihtiyacı yoktur. Celle Celle Celle. Öyle şey olabilir mi? Efendim sen Allah Teala mekandadır dediğim vakitte ne demiş oldu? Allah göğe muhtaç demiş olursun ya haşa. Melekler muhtaç. Melekler mekansız duramaz. Yere inerler yine göğe çıkarlar. Yeri var çünkü onların.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 İmam Harami'nin Cüveyni yani İmam Gazali'nin de hocası olarak e, yani biliniyor o mübarek zat. Bir mecliste bulunuyordu bir zengin ya da işte hükümdarlardan o dönemdeki hükümdarlardan birisi efendim e, onu davet etmişti. Orada davet esnasında da e, birisi sual sordu. Geldi dedik ki İmam Harami Hazretleri'ne.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 Miraç gecesinde neredeydi? Tabi Miraç'ta arş sidretül münteha cennetül mevah. Kur'an-ı Kerim'de Necm sureste bunlar geçiyor. Yedi kat semavatı dolaştı onlar mekandır. Sonra kürsüyü gördüğü mekandır. Oradan arşı gördüğü mekandır. Arş mekandır yani. Böyle diyebilirsin arşa cihet gösterebilirsin. Ondan sonra şimdi bana göre beraber şimdi öbür taraftaki kimse herkes kendi kafasına doğru gösterecek arşı yani gökleri. Ve e şimdi ondan sonra bunlar mekandır. Sıdıratül münteha mekandır. Çünkü neden? Sıdıratül münteha cennetül meva yanında meva cenneti var. Cennet mekandır. Biz dirildiğimiz zaman cennete gideceğiz. Cennet şu anda mevcuttur. Miraç keçesi efendimiz girdi zaten. E, cennetül meva mekandır. E, cennetül meva mekan olması hesabıyla e, cennet e, yani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 Kabul edildi. Orada mekandan çıktı. Cennette girdiğinde mekandaydı. Sıddırül Müntaha'da mekandaydı. O sonra mekandan çıktı. Tamam mı? Bir feza olduğu demde ruhuma ne mekan varanda ne erzu sema diyor. Bak, mevlidi bilsen bile bunu anlatsın yani. Süleyman Çelebi'nin mevlidi deyip e, hafif almayın. Çok ilimler var onda yani. Bir feza yani açıldı ama ne mekan var?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 Çünkü ben levdeneb ümmületen lahtarattu efendim parmak ucu kadar yanaşsam yanarım dedi benim makamım buraya kadar. Çünkü o sidretül müntaha'tan ileri de e, Hazreti Cibril de gidemiyor yani. Melekler de gidemiyor. Allah Teala o gücü verirse o gücü verdiği kul gider. Bir de efendim sallallahu aleyhi ve selleme nasip oldu melekler içerisinde olsun peygamberler içerisinde olsun. Şimdi orada efendim sallallahu aleyhi ve sellem ederken ne dedi? Ente. Ente sen demek. Sen kime denir? Muhatabına denir. Muhatap. Ente sen kemâ esneyte alâ nefsik. La uhsî senâen aleyk. Ya Rabbi ben seni met ederim, hamd ederim ama ne kadar hamd etsem, met etsem sana övgüyü sayıp bitiremem. Ente sen kemâ esneyte alâ nefsik. Yüce zatını övdüğün gibisin. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Miraç'ta Mevla'ya ne yaptı? Ente diye, sen de iktâb ettin. Öyle mi dedi? Bütün meclistekiler, öyle dedi. Peki dedi. Yunus aleyhisselam nereye düştü?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 Yunus Aleyhisselam denizin dibinde sen diyor. O zaman mekan olsaydı, cihet, üst cihet mevzu bahis olsaydı orada sen denebilirdi. Aşağıda sen denemezdi. Çünkü aşağıda muhatabın yok. Ne misal verdi görüyor musun? simamın haramayın ya. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnnehu râfi batnil hütme araytu arş.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 kabul ettik, anladık dediler. Öde o zaman borçlarını bu fakirin dedi. O ödedi. <gülüyor> Allah Teala'nın cihetten münezzeh olduğunun delili. Şimdi yine bir delil söyleyeyim sana. Yani âti okumayalım secde ayetidir, e, size de vacip olmasın. Evhemcik abdestsiz oluyor, kadın hayızlı oluyor, bir şeyler oluyor. Neyse hayız diye gerçi vacip olmuyor da şey değil diye namazı değildi ama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 Mekan asla söz konusu değildir. Allahu Teala hakkında cihetler ve yönler ve taraflar ve boyutlar efendim asla e, mevzu ve bahs değildir. Allahü Teala'yı etraf ve aktar ihata demez, miktar ve ölçüler e, efendim sınır e, tahdit edemez, cihetler kavrayamaz, kuşatamaz. Ne yerler ne de gökler setre demez, örtemez, kaplayamaz, kuşatamaz.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 Yani taberi de tevil yapmış. Muharri de tevil yapmış. Yani dolayısıyla tevilsiz olmaz. Ama ama e, e, yeri geliyor tabi tevil icap ediyor. Yeri geliyor e, tefviz icap ediyor. Yani Allah'ın ilmine ısmarlayıp yorum yapmamak icap ediyor. Selef ve halep hepsi bizim imamlarımızdır. Selefin mezhebi ahkemdir. Halepi, halep, e, yani eslemdir. Halepin mezhebi ahkemdir. Neyse. E, burada sen selef mezbinden olduğuna göre Biz de selefi değil, selefi, Işittı, Daish bilmem ne. Bırak onları vaabiler. Biz ona selefi, melefi demiyoruz. Selef diyoruz bak. Yanlış anlamayın lafları. Selef mezhebinden olduğuna göre biz de diyoruz ki selef şunu söylüyor. Rahman arşa istiva etmiş. Ayet de bunu söylüyor. Arşa istar Arş üzerine istiva etmiş. Alel arş istiva... Fakat bu istivada asla hiçbir selef oturma söylemiyor, yerleşme söylemiyor, temas söylemiyor. eee söylemiyor, mekan söylemiyor, cihet söylemiyor. Onun için sen diyeceksin ki Allah göktedir lafını. Naksedeceksin. Haşa böyle bir şey yok. Çünkü gök arşın da gükürsünü de altında kalıyor. Bu hiç alel arş istevayla çatışıyor zaten. Kesinlikle selefimiz mezzebi üzere diyeceksin ki Allah Rahman arşa istiva etmiştir diyeceksin. Allah Teala arşın fevkindedir diyeceksin.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 Mahlukattan biri hakkında istiva kelimesi kullanılsaydı lugatı belliydi. En az da 5-10 lügatı vardır. Birinden birine uydururduk. Ama istikrar manası bize yakışırdı. Ama Allah Teala hakkında olduğu için vel keyfu meçhulün. İstiva kelimesinin keyfiyeti meçhuldür. Keyfiyeti meçhul olana İmam Malik gibi selefin en büyük imamı keyfiyet bilinmiyor denen bir noktada sen nasıl o zaman istivaa manası verirsin? Veremezsin. O zaman ne diyeceksin?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 E büyüklerimiz Arşa istivası hakkında ne buyurmuşlardır? Bu manaların hepsini inşallah sizlere aktaracağız ve böylece Allah'ımızın en önemli sıfatı ve müteşabihattan olan Arşa istivayı da önümüzdeki ders inşallah konuşacağız. Rabbimiz tebareke ve taala te manileri zale ilesin, yardımcılar ziyade ilesin. el sünnet itikadını muhafaza etmeyi. Cümlemize nasip müsellesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve âli ve sahbihi sellem.